Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ye'ti alennası zamanın Yüşarik kahımı fi evladıhim. Kilde eve kainün zâlîke ya Rasulallah. Galenam, galu ve kifen na arifu evladınamin evladıhim. Galen bi killetil ve killetil rahme. ilginç bir hadisi şerif. Tabi hadis şeriflerin hepsi ilginçtir. Fakat efendim e, sizde. Bu hadisi şerifin manasını biraz sonra söylediğim zaman ilginç bulacağımızı tahmin ediyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki يَتِي أَلَى النَّاسِ زَمَانٌ İnsanların başına devirler geçip bir zaman gelecek ki ileride yani Peygamber Efendimiz'in yaşadığı zamandan sonra ileride insanların üzerine bir zaman gelecek ki يُشَارِ كَهُمُشْ شَيَاتِيْن Şeytanlar onlarla ortaklaşacaklar ortaklık yapacaklar fi evladihim çocuklarında yani şeytanlar bu kişilerin çocuklarına ortak olacaklar bunu duyunca sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain Allah hepsinden razı olmuştur şefaatlerine erdirsin cümlemizi Eve özellikle zâlike ya Resulallah şaşırarak, hayret ederek dediler ki yani bu olacak mı? Yani biz evleniyoruz bizim çocuklarımız oluyor olan çocukların bir kısmı şeytanın çocukları nasıl olacak? Eve özellikle bu olacak mı ya Resulallah? Kâle buyurdu ki Peygamber Efendimiz neam olacak yani doğan çocukların bir kısmı sizin çocuğunuz bir kısmı da şeytanın çocuğu ilginç Bakın ne kadar ilginç. Galib ve kef'e ne arif evladına min evladıyim. Ya Resulallah biz tabii doğan her çocuğu kendi evladımız biliriz. Bu evlatlar arasında doğan çocuklar arasında hangisi bizim evladımız, hangisi şeytanların evladı bunu nasıl ayırabiliriz, ayıracağız. Tefrik etmek için bir işaret, bir emare var mı? Kane Peygamber Efendimiz buyurdu ki. Bi kılletil ve kılletir rahme Utanmalarının azlığından Yani hayasızlıklarından Utanmamalarından Ve merhametlerinin acımalarının azlığından Yani katdar zalim merhametsiz oluşlarından Anlayabilirsiniz Aziz ve Muhterem kardeşlerim Bu hususta biraz Efendim bazı başka bilgilerle Konunun açıklanmasını efendim sağlayacak bazı bilgiler vererek konuyu genişletmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda birisi yemek yiyordu. E, yemeğe başladı. Sonra bir zaman sonra aklı başına geldi efendim e, besmele çekti yediği yemeğe. O zaman şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki sen besmele çekmeden önce senin yemeğinle beraber senin tabağından seninle beraber şeytan da yemek yiyordu sen e, besmeleyi çektikten sonra efendim bıraktı hatta evvel, evvel anından ve şimdiden besmele demiş o zatı muhterem o zaman şeytan daha evvelinden beri yediklerini de efendim e, çıkarmış diye rivayet var tabi şeytanları biz göremiyoruz İnnehu yaraküm hüve ve kabiluhu min haysu la terevnehum e, Kur'an-ı Kerim'de böyle buyruluyor şeytanlar hakkında. Yani o ve onun avanesi şeytanın ordusu efendim e, şeyleri e, evlatları efendim maiyetindeki küçük şeytanlar efendim vesaire onlar sizi görürler innehu yaraküm o şeytan sizi görür ve kabilehu onun kabilesi efendim orduları şeytanın içerisi sizi görür. Min haysul teravnehum siz onları görmediğiniz halde görmediğimiz yerde o sizi görür. Şimdi şeytan böyle bir yaratık efendim ama şeytanın olduğuna dair çok ayet-i kerimeler var. Bizim görmediğimiz ama varlığı olan pek çok varlık var ki Aletlerle ölçüyoruz veya emarelerinden anlıyoruz. Efendim aletler gösteriyor. Sezinliyoruz. Mesela hiç bilmediğimiz radyo aktiviteyi aletler çok fazlalaştı filan diye ikaz edebiliyor. Kırmızı noktaya gelebiliyor. Demek ki biz yemeği besmelesiz yemeye başlarsak şeytan da bizim tabaktan başlayacak yemeğe. Şeytan beslenecek yani. Efendim yani biz zarar göreceğiz besmele çekmek lazım, evzü besmele çekmek lazım. Efendim sonra e, evlendiği zaman insan efendim tabi her yaptığı işi Müslüman besmele çekerek evzü çek çekmek müstahat besmele çekmek Allah'ın emri hatta Kur'an-ı Kerim derslerimizde de sizlere efendim ilk başta açıkladık. Allah-u Teala Hazretlerinin ilk inen emri ikra bismi rabbikelezi halak. Yaratan Rabbinin adı ile oku. Yani bir işe başlarken Allah'ın adıyla ile başlanılacak. Bismillahirrahmanirrahim denilecek. Efendim e, Allah'ın rızası düşünülecek. Allah'tan yardım istenilecek. Öyle başlanılacak. Tabi yemeğe de besmele ile başlayacak insan. Düğüne derneğe, geldiği de Efendim besmeleyle başlayacak. O zaman her şey hayırlı olacak. Dükkanını da besmeleyle açacak. İşine de besmeleyle başlayacak. O zaman işi rast gidecek. Ama bes besmelesiz başladığı zaman efendim ve şarihum fil evli ve evladı ve idhum ve vayayidhum şeytanu illa gurura öyle başlamadığı zaman şeytan efendim kabiliyeti dolayısıyla Efendim yaratılışındaki hünerleri e, dolayısıyla insanın e, besmelesiz başladığı şeylerine iştirak ediyor, katılıyor ortak oluyor. Böylece tabii efendim e, evleniyor insan, çocuk çocuk sahibi oluyor. Ama çocuk çocuğu şeytanın çocuğu olabiliyor. Onun farkında değil. Çünkü işler efendim hayırlı yapılmıyor, besmelesi yapılmıyor, günahla oluyor, haramla oluyor. Haramla yuva kuruluyor. Efendim haramla düğün yapılıyor. Eğlenceler haramlarla devam ediyor. Yasaklarla, içkilerle devam ediyor. Ondan sonra tabii şeytan ortak oluyor. Ee, yani bazı çocuklar nasıl anlaşılacak? Hoyu değişik. Çocuk merhametsiz, çocuk katdar Efendim çocuk utanmaz, arlanmaz. İşte o şeytanın çocuğu. İlginç. Demek ki az ve muhterem kardeşlerim her işimizde besmele çekeceğiz. Her işimizde şeytandan Allah'a sığınacağız. Her işimizin başlangıcında bu işimizin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını düşüneceğiz. Uygun diyese yapmayacağız. Uygunsa Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorum diye onun için yapacağız işi. Eğer hayırlı bir işi yapmaya başlamışsak da biliyoruz ki güç kuvvet Allah'ın elinde. O yardım ederse olur, yardım etmesi olmaz, kudret verirse olur, Efendim, men ederse insan e, kolunu kıvırlatamaz, gözünü açıp kapayamaz, Efendim ondan yardım dileyeceğiz, ona tevekkül edeceğiz. Yani iş çocukların oluşmasına, şeytanın iştirakine kadar varıyor ve çocuklar bazıları şeytanın çocukları olabiliyorlar. Çok ilginç bir konu bence çok korkmak lazım, çekinmek lazım tedbir almak lazım ve her işi besmeleli yapmak lazım efendim e, ve şeytandan e, sakınmak ve şeytana karşı daima Allah'a sığınmak lazım ikinci hadisi şerif aziz ve muhterem kardeşlerim efendim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yeti alennası zamanın la yutakul ma'işetu لَا tatakl ma'ishetü fihim illa bil maqsiyet, hatta yeksib el rjlu ve yahlfa, fe iza kane zelik zaman fe aleikum bil herab, ila yarosulallah ve ila ain el mihrab, kâle ila allahi ve ila kitabihi ve ila sünneti nebiyhi etmiş bu mübarek kelimelerini okuduğumuz hadisi şerifi. Şimdi kısa kısa bu ikinci hadisi şerifimizi e, açıklamaya geçelim. يَتِي أَلَى nasi zamanın insanların üzerine bir zaman gelecek. Yani mübarek asırlar geçecek efendim devirler değişecek zaman ilerleyecek efendim ve toplumlar İslami yapısından ayrılacak bozuşacak koşacak, tefessüh edecek efendim ve Müslüman toplumlarda bile ne olacak? La tuta'kul ma'işetü fihim illa bil ma'siyye. Yaşam, kazanç o toplumlarda o zamanda ancak günah işleyerek efendim sağlanacak. Geçim yalan dolan ve günahla olacak efendim. Allah'a isyanla hayat ve geçim temin edilecek ve sürdürülecek e, hatta yeksiden racül çocuğ, adam yalan söyleyecek ki müslümanın en yapmadığı şey Müslüman doğru sözlüdür asla yalan söylemez yalan söyleyecek ve yahlif ve yemin edecek vallahi billahi tallahi ama e, Allah'a yemin ediyor ama doğru değil yani yalan yere kandırmak için yemin ediyor efendim öyle bir kötü zaman e, halbuki Müslüman böyle şey yapmaz Müslüman efendim her işi Allah'ın rızasına uygun yapardı, günah olan şeyden kaçardı doğru sözlü doğru özlüydü eski devirlerde efendim e, sözün asla yalan olmamasına çok dikkat ederdi doğruyu söylemeye dikkat ederdi boş yere yemin etmezdi ve yalan yeminden kaçınırdı efendim ama değiş çağrılar değişip de huylar bozulunca toplumlar tefessüh edince böyle şeyler olacak diye bildiriyor peygamber efendimiz zaman <gülüyor> böyle bir zamana eğer benim bu hadisimi işitenler veya rivayetlerini okuyanlar böyle bir zamana ulaşmışsa ümmetimden birileri <gülüyor> o zaman firar edin kaçın diyor peygamber efendimiz yani herebe yehribü kaçmak demek efendim Kıyla Ya Allah ve ila eynel mehret kaçış nereye nereden nereye kaçalım Ya Allah öyle bir durumla karşılaşıyorsak, o devirde efendim, yaşayan bir kardeşimiz nereye kaçsın yani ne yapsın Peygamber sallallahu aleyhi sellem, Efendimiz yine ilginç bir cevap veriyor ila Allah'ı Allah'a kaçsın ve ila kitabihi Allah'ın Kur'an'ına kitabına kaçsın ve ila sünneti nebiyihi, nebisinin Allah'ın, peygamberinin sünnetine kaçsın. Bu ne demek? Yani Allah'ın sözünü dinlesin, Kur'an'a uysun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinin gereği neyse onu yapsın. Ve yaşamını, kazancını yalana, dolana, günaha dayatmasın. Onlarla kazanç sağlamaya geçim sürdürmeye, ömrünü devam ettirmeye, efendim sapmasın. Demek olur bu. Demek ki az ve muhterem kardeşlerim bana çeşitli telefonlar geliyor. Telefonumu buluyorlar. Kaldığım misafir olduğum evdeki e, telefonu buluyorlar. Soruyorlar. Başımızda şöyle bir sıkıntı var. Hocam, sizin fikrinizi almak istiyoruz. Ne yapalım? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. Müslüman Efendim günaha sapmayacak. Yalana satmayacak, Efendim boş yere yemin etmeyecek. Efendim Allah'ın rızasını düşünecek. Allah'a efendim sığınacak. Allah'a kaçacak. Yani kötülüklerden Allah'a kaçacak. Yani Allah'ın rızasını tercih edecek. Mahrumiyetli de olsa, kayıplı da olsa, sıkıntılı da olsa Allah'a iltica edecek. Allah'ın Kur'an'ına sığınacak, kaçacak. Yani Kur'an ne diyorsa bakacak ona, ondan sonra gönül hoşluğu ile huzuru kalp ile Kur'an böyle söylüyor kardeşim ben o günahı işleyemem işlemem eksik olsun oradan gelecek fayda diyecek ve sapasağlam kale gibi dik duracak merdane duracak ve peygamberimizin sünnetine sarılacak Tabii peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünneti çok büyük bir hazine çok teferruatlı bir hazine Kur'an-ı e, Kur Kerim'i okuyacaksınız öğreneceksiniz tefsirlerini okuyacaksınız hocalara rica edeceksiniz aman bize Kur'an-ı Kerim'i anlat öğrenelim diyeceksiniz Kur'an-ı Kerim'e çalışacaksınız Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okuyacaksınız büyük ariflerin müttaki salih kimselerin muhalis muhlis ihlaslı kimselerin efendim, davranışlarını okuyacaksınız tercihlerini göz önünde bulunduracaksınız Siz de günahlardan kaçınacaksınız Allah'ın rızası tarafına geleceksiniz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiklerini öğrenip o tarafı tercih edeceksiniz. Şeytani tarafı, efendim toplum bozulmuş, efendim her şeyi hoş görüyor. Hayır, siz Allah'ın istediği Kur'an'da yazılı ahlak kurallarına uygun tarzı seçeceksiniz ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğreneceksiniz. Sünnet-i seniye nebeviye göre hayatınızı iş hayatınızı, kazancınızı ona göre tazim edeceksiniz harama, günaha dayalı bir kazanç yaşam, efendim e, asla düşünmeyeceksiniz efendim sağlam duracaksınız, çünkü bu dünya hayatı bir imtihandır, evet günahlar cazibe dardır çekicidir, Onun için insanlar günahlara dalıyor onların bir böyle şeytani lezzeti de vardır, insanın canı ister ağzının suyu akar Efendim zor tutarsın. Efendim oraya meyli olur herkesin. Koşmak ve kaçmak, oraya gitmek ister ama sonunda zarar vardır. Mesela bu esrar keçiler efendim o esrarı para vererek hatta hırsızlık yapıp para tedarik ederek filan her türlü tehlikeyi göze alarak yapıyorlar. E, parayı temin ettikten sonra alıyorlar ve kullanıyorlar. Bu buralarda çok görüyoruz yani yaygın. Efendim, olduğu söyleniliyor. Efendim, bunu yapıyorlar, isteyerek yapıyorlar. Ama sonu felaket. sonra kısa zamanda vücut tahrip oluyor, beyin tahrip oluyor, insan ölüyor. Yani kısa bir zevk, arkasından feci bir akıbet. Şeyler de öyle. Günaha dayalı, yalana, dolana, efendim, boş yere, yemine dayalı kazanç, geçim yolları onlar da öyle. Tatlı gibi görünür, karlı gibi görünür. Sonu, maddi ve manevi dünyevi ve uhrevi felaketle efendim hüsranla ziyanla sonuçlanır. Onun için Allah'a döneceğiz. Kur'an'a sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünneti çizgısında o cadde-i kübra-i muhammediye de yürüyeceğiz. Efendim bozuk yollara çamurlu, efendim uçurumlu, çukurlu, tehlikeli efendim yol kesicilerin olduğu, haramilerin olduğu taraflara sapmayacağız. Dinimizin ana caddesinden dümdüz sıratı müstakiminden gideceğiz. Hz. Ali radıyallahu anh ve kerramallahu veceh hazretlerinden rivayet etmiş okuduğumuz kitap. Peygamber Efendimiz'den şöyle buyurduğunu Hz. Ali Efendimiz efendim, ee, rivayet ediyor. Yeti ale nasi zamanun İnsanların başına bir zaman gelecek ki yani devirler değişecek, asırlar geçecek, toplum efendim değişikliklere uğrayacak, iyilikler azalacak, kötülükler çoğalacak. Ahir zamanda olacak tabii bunlar e, dünyanın bozulmasına yakın zamanda. Öyle bir zaman gelecek ki efendim insanların himmetuhum veya hemmuhum e, T yok e, yazılışta hemmuhum butunuhum bütün gayretleri Çalışmaları, çabalamaları Mideleri Yani e, Karnlarını doyurmak Efendim Bütün gayretleri bu olacak Yani ne yapıp yapıp da Ne yerim Efendim diye Halbuki eskiler böyle yapmazdı Eskiler e, haram Yememeye çok dikkat ederlerdi Hava, Haram yemektense aç durmaya e, Gayret ederlerdi Hatta helal yiyecekleri bile azaltarak, orucu çok tutarak nefislerini islah etmeye dikkat ederlerdi. Demek ki o devir geldiği zaman insanların akımları, e, işleri güçleri, karınlarını doyurmak olacak. E, ha babam ye babam, doyunca patlayınca tıksınca, ya kadar yemek. Sonra neler olacak başka? E, bütün gayretleri, mideleri karınları olacak, işkembeleri olacak diyelim daha böyle e, şey olduğu için iğneli bir söz olduğu için daha iyi anlatıyor, daha hoş bir tercüme oluyor. Ve şerefuhum metauhum şerefleri de sahip oldukları manlılıklar olacak. Şey i̇şte benim şu kadar evim var, şu kadar otomobilim var, şu kadar bilmem neyim var, onunla övünecek. Halbuki onlar doğrudan doğruya İslam'a göre şeref sebebi değil. Yani haramdan kazanılmışsa, aksine şerefsizlik sebebi ve insanın kötü bir insan olduğunun alameti olur. Malın çokluğuyla, azlığıyla değildir insanın şerefi, asaleti. Dürüstlüğüyledir, güzel ahlakıyladır, takvasıyladır, ihlasıyladır. Topluma, insanlara yaptığı iyiliklerledir. Ama toplum bozulunca onların işleri, güçleri maddiyat olduğu için efendim materyalist kişiler oldukları için diyelim bugünün insanın anlayacağı kelimeleri kullanarak söylemek gerekirse yani şerefleri türlerindeki eşyalar mal mülk. şu kadar yüzüğüm var bu kadar pırlantam var şu kadar otobilim var bu kadar malım var mülküm var köşküm var mercedesim var vesaire böyle işte ve kıble tuhum, nisa uhum ve kıbleleri de kadınları olacak yani Müslüman namaz kılacağı zaman araştırır, soruşturur, Dağ başında tarlada, bayırda, çayırda, seyahatte bile olsa aman kıble ne tarafta diye Mekke'yi mükerreme tarafını bulup Kabe'yi müşerrefe kıblemiz olduğu için o tarafa döner. Ama o bozuk zamanın insanların kıbleleri ne olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz Hz. Ali Efendimiz'in bize naklettiğine göre o dinlemiş, o naklediyor. Söyleyen güzel, nakleden güzel sözler de ...çok haklı, acı da olsa haklı... ...çünkü dost acı söyler, düşman güldürür... ...efendim... ...kıbletühüm Nisa uhum. ...o zamanın heriflerinin... insanların kıbleleri... ...neleri olacak? Karıları olacak... ...yani... ...kadının ağzına bakıyor... ...efendim ne derse tamam... Ger ...gerdanlık isterim tamam... ...bilezik isterim tamam... ...pırlanta isterim tamam... ...zümrüt isterim, yakut isterim tamam... E, ...bunları nereden kazanacak? ...efendim ne yaparsa yapsın bana ne isterim getirirse getirir getirmezse boşanırım anamın babamın evine giderim ben arkadaşlarımın yanında vahşif oluyorum efendim kıyafetim şöyle olacak böyle olacak geçen nişanda düğünde giydim bu sefer giymem filan bunları hep duyuyoruz efendim bir şa tantana bir şaşa şa bir debdebe efendim ve tabi e, tek hanımcım olur efendim derhal efendim filan diye de erkekler de hanımların böyle ağzının içine bakıyor. Haram mı istiyor? Günah mı istiyor? Yanlış mı istiyor? Hiç itiraz yok. Halbuki onları yönetecek ailenin reisi erkek o şey yapacak, dengeyi tavsiye edecek, ölçüyü tavsiye edecek, iktisadı tavsiye edecek. Efendim, ahlakı tavsiye edecek. Onları planlayacak, yönlendirecek, Allah'ın rızası yönünde yönetecek sorumluluğu var. Ama o Tübriye döner gibi Müslüman yönünü hanımına çevirmiş efendim hanımı ne, ne derse onu söylüyor. Hanımı dine aykırı. Allah'ın emrine aykırı. Efendim sünnet-i seniyyeye aykırı. Yani, ailenin bütçesine aykırı. Efendim akla mantığa makul e, çizgılara efendim aykırı. Ölçüye aykırı. Böyle ölçüsüz sınırsız kaprisler efendim tavırlarla efendim yıkıcı isteklerle parmağında oynatıyor avucun içinde efendim oynatıyor erkeği ve günahlara sevk ediyor ve baştan çıkartıyor ve mahvediyor öyle öyle tipler var ki efendim avucuna geçirdiği hatta bazıları öyle av avlar gibi peşinden koşup maalesef evli erkekleri bile baştan çıkaran öyle mahveden kimseler olabiliyor Allah efendim şerli olanlarından e, cümlemizi korusun. Efendim kıbleleri kadınları olacak ve dinarhum, dirahimhum ve denarhum, dinleri de altın gümüş paraları, dinarları, dirhemleri olacak. Dini imanı para deriz bir insan yani gözü başka bir şey görmüyorsa efendim aklı fikri parada ise arkadaşlık, ahbaplık, dürüstlük, kanun efendim İsa'k merhamet, acıma bir şey yok. Efendim adamın gözünü hırs bürümüş, para para para işte dinleri, imanları efendim dinarları, dilenleri oluyor yani. E, yani aslında din, iman kalmamış oluyor. Dünya hırsı gözlerini kaplamış oluyor. Ulaike şerrül halkı. İşte bu sıfatlarla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizdiği bu çizgılarla bu tasvir edilen kimseler o devirin öyle aklı fikri karınlarını doyurmak olan efendim övünçleri, şerefleri ellerindeki zenginlikler, mal, mülk olan takı efendim hülyat, süs sinet olan efendim kıbleleri, karıları olan kadınlar olan dinleri, imanları da para pul diner dirhem olan kimseler. Bunlar nelerdir? Ulaike onlar şerrül halkı mahlukatın insanların en kötüleridir Allah indinde. Çünkü İslami bütün değerlerden yoksun bunlar. La halâka lehum indallah Allah indinde onların hiçbir efendim kıymeti, değeri, nasibi, mükafatı, ecri, sevabı efendim olmayacak. Ve tabi ahirette bu vurdum duymazlıklarının günahkarlıklarının efendim sınır tanımazlıklarının dinden imandan uzaklaşmalarının ahlaksızlığa sapmalarının mutlaka yaptıkları kötü şeylerin cezasını çekecekler. Tabii aziz ve muhterem kardeşlerim bu sayfa bu seferki dersimiz efendim okuduğumuz hadis-i şerifler hepsi al alfabetik sırayla sıralanmış olduğu için ye tilen nasi zamanın diye başlayan hadis-i şerifler geldi karşımıza. Biz de ee, o ilerideki zamanda peygamber efendimizin asr-ı saadetine göre yani insanların bozulduğu toplumların geceler olduğu artık kıyametin yaklaştığı zamanda neler olacağını öğrenmiş olduk. Tabi bunlardan bizim çıkartacağımız hisseler nelerdir? Bu hadis-i şeriflerin ana fikrini anlamaya çalışmalıyız. Efendim e, ve kendimizi buna benzer durumlar varsa, tehlikeler varsa çevremizde oluşmaya başlamışsa onlardan korumalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği efendim çizgiye gelmeliyiz. Şimdi bir Müslümanın aklının, fikrinin karnını doyurmak olmaması lazım. Aklının, fikrinin Allah'ın rızasını kazanmak olması lazım. Yani hem mühim ee, e, tahsil-i rıda Rabbihim diyebiliriz. Ee, bunun mukabili olan olumlu e, yönüne. Yani her müminin asıl gayreti ne olmalı? Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Şeref-ıhüm, meta cümlesinin karşılığı ne olmalı? Yani övünçleri, şerefleri, itibarları, para pulları şerefi insanın ahlakıdır, ilmidir, irfanıdır. Şerefühüm ilmühüm ve irfanım ve ahlakühüm ve adabühüm demek lazım yani öyle olmaya çalışmak lazım. Ve kıbletühüm nisaühüm insanın kıblesi kabe-i müşerrefedir. Müslümanın kıblesi sözünü dinlediği şeyde efendim, kaynakta Allah'ın kitabıdır. Peygamber Efendimizin e, tavsiyeleridir dinimizin emirleridir efendim dinleri para pul efendim altın gümüş para diner yani olan bu insanların karşısında Müslümanın durumu ne olur Müslümanın dini efendim takvaya dayalı ihlasa dayalı halis muhlis Cenab-ı Hakk'a bir gün huzuruna varıp da bu dünyadaki hayatındaki her şeyden hesap vereceği ahiret gününü düşünüp yani maliki yevmiddin olan Allah'ın bir gün kulları huzuruna çağırıp efendim onları mahkeme-i kübra'da muhakeme edeceğini düşünmek ve dindarlığını halisane yapmak, ihlasla yapmak e, bunun e, müşfet tarafı öyle olunca da böyle insanlar yani efendim akla fikri Allah'ın rızasını kazanmak isteyen mübarekler efendim e, ilim, irfan, edep ahlak sahibi insanlar efendim e, yapacakları işlerin e, neler olmasını hanımlarının ağzına bakarak değil de efendim dinimizin emirlerine, Kur'an'a bakarak tespit eden ve ahiret gününü, mahkeme kübrayı düşünüp de her işini Allah'ın efendim emrine, yasağına, peygamber Efendimizin sünnetine uygun yapmaya çalışan insanlar olmak lazım. Hz. Ali Efendimiz radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisleri çok seviyorum. Hz. Ali Efendimiz'i çok seviyorum. Onun için Efendimiz'in bu hadis-i şerifi Hz. Ali tarafından rivayet edilmiş. Efendim hepimize herhalde çok şeyler hatırlatacak ve çok uyanıklı sebep olacak yeni bir şevkiyle inşallah dini yaşantımızı Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik tarzda efendim, düzenleyeceğiz. Hüsnü hatimeler ile ahirete göçüp, şüccan emanetimizi Allah'ın sevdiği veçile teslim edip, ahirete Allah'ın sevdiği kul olarak varmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerif olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Yardımcı olsun. Hepinize tevfikini refik eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Merkâti.